ölü ile hocanın sohbeti Neden beni getirip teneşirde soydunuz? Arkasından yıkayıp bir tabuta koydunuz. Neden toplandı bugün burada bunca kişi? Bir yanlışlık olmadı? Anlamadım bu işi. Niçin bağlandı çenem? Bu kefen neyin nesi? Söyleyin, gerçek midir? Duyduğum sala sesi ne işim var ki benim bu musallaha taşında? Oysa olmam gerekir işlerimin başında. Yoksa bu yaptığınız bir oyun bir şaka mı? Tadında kalsın artık, bırakın şu yakamı. Ya sen, efendi, oyuna dahil misin? Ben nasıl ölürüm ki, bu kadar cahil misin? Yoksa kim olduğumu sen de mi bilmiyorsun? Bir özür dileyip de kendine gelmiyorsun. Haberin var mı benim şöhretimden, şanımdan? O derin mafyadaki büyük itibarımdan? Belki merak edersin ünvanımı, rütbemi. Ulema susta durur, bir giyersem cübbemi. Bana yakışıyor mu burada böyle yatmak? Sanki ölmüşüm gibi... Omuzlarda tur atmak Lütfen hoca efendi sürdürme şu oyunu Benim gibi bir kurda güldürme şu koyunu Hele şu cebindeki telefonu bir ver de Bak nasıl açılacak kapılar perde perde Şu gördüğün hüzünlü maskeleri aldırma Onlara inanıp da sakın namaz kıldırma Duydum ki işgüzarlar mezar bile kazmışlar. Görüyorsun ya hocam bunlar hepten azmışlar. Kaldır artık tabutun kapağını üstümden. Sıkılmaya başladım şu dikişsiz kostümden. Aklını kullan hocam ben sözümü tutarım. Seni Ulu Cami'ye imam bile atarım. Karar ver de bu işi tatlıya bağlayalım. Maaşına ilave bir katkı sağlayalım. Bu kadar şaka yeter, beni artık salıver. İlk taksidin yerine şu zarfı da alıver. Dinle ey aciz mevta, bu konuşan hocadır. Gördüklerin ne şaka ne de kandırmacadır. Sağlığında yobaz der, beni hep küçümserdin. Şimdi ne oldu sana? Hocaya postu serdin, uyan artık ey Mevta, sen öldün sağ değilsin. Çırpınışın boşuna o dik başın eğilsin, bu tabutlara daha ne şöhretler girecek, neler gördü bu hoca, daha neler görecek. Bekliyor Münker Nekir, şimdi seni mezarda, rüşvet müşvet geçmiyor, gideceğin pazarda. Bu dünyada put yaptın, şan şöhreti parayı, az sonra göreceksin orada akla karayı. Gelecek kulağına önce şöyle bir hitap, duymadın mı dünyada Kur'an diye bir kitap. Duydum desen bir türlü, duymadım desen yalan. Kurtarır belki seni mafyadan arta kalan. Gerçekleri bu fakir böyle getirdi dile, bilirim bu satırlar anlayana çok bile. Uzatıp bozmayalım şiirin kıvamını, herkes kendi getirsin öykünün devamını.